Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Bugün e, Aktif Yaşam derneğini, derneği'ni konuk ediyoruz. Yine aynı konuyu işleyeceğiz. Yasemen Güray Karataş bizimle bugün. E, ben ilk sorumu sorayım size. Siz dernek olarak yani şey dernek olarak ne yapıyorsunuz? Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Anılcım sana daha... Biz dernek olarak fiziksel aktiviteye bağlı aktif yaşam tarzını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla 2008 yılında kurulduk. Faaliyetlerimizi hem akademik düzeyde hem uygulama düzeyinde yürütüyoruz. Uygulama düzey kısmında projelerimiz var. Oraya daha sanırım detaylı gireriz daha sonra. Ama öncelikle biraz bizim nasıl yola çıktığımızdan ben bahsedeyim kurulduktan sonra... Ee, Türkiye'de to Türkiye'de toplumun fiziksel aktivite yapısını e, fiziksel aktivitesini ölçmek, e, algı ve beklentilerini e, öğrenmek için yola çıktık ve bir araştırma yaptık. E, bu araştırma sonucu sonuçta çok çarpıcıydı çünkü toplumun yüzde 25'i'nin e, yeterli fiziksel aktivite sahi seviyesine sahip olduğunu gördük. E, bu %25'lik 25'i kesim mi de mavi yakalar oluşturuyor yani aslında iş gereği Hı -hı. E, bir takım hareket içerisinde olan kesim. Diğer çarpıcı sonuç şuydu. En hareketsiz kesim 15-19 yaş grubu gençler. Hı hı. Dolayısıyla bu bizi biraz çocuklukta fiziksel aktiviteye götürdü. Öyle bir tarafa oradan başlayıp ilerlemek istedik. Aslında dernek sırf çocuklar üzerine Çalışmalar yapmıyor ee, ama ilk bizim e, projemiz aslında e, oradan çıktı hı hı. E, çocuk ve fiziksel aktivite e, çıkış noktasıyla e, çocukların gündelik hayatlarında aktifleşmesine katkıda bulunmak üzere bir proje e, geliştirdik. Her ne kadar anlatı söylemese de ben de buradayım. Ee, ben de bir merhaba diyeyim önce. Merhaba. Ee, ve sonrasında şeyi merak ediyorum. Ee, çocukları aktifleştirmek için hani neler kurguladınız? Neler düşündünüz? Çocuklar nerede aktifleşebilir? Çünkü günümüz çocukları birazcık Anıl'ın da dediği gibi e, geçtiğimiz hafta değil. Ondan önceki haftada sokak bizim derneğiyle bunu konuşmuştuk birazcık. Evet. Artık Çocuklar bilgisayar başında oturan, oyun oynayan, işte sokağa sadece belki ekmek almaya ya da işte okula giderken çıkan <gülüyor> kişiler, bireyler oldu. Onun dışında işte saklambaç oynamıyorlar, e, oyun, oynamıyorlar. oyun oynamıyorlar sokakta. <gülüyor> hani bunu nasıl sağlayabileceğinizi düşündünüz? Ee, aslında zaten çocuk ve fiziksel <gülüyor> aktivite deyince oyun meselesine girdik. Yani çünkü oyun çocuğun hareket etme biçimi. Ee, dolayısıyla oyunla mesesine girince çok derya deniz bir e, mevzu hı hı. Ee, Bu projeye başlamadan önce bir dizi e, çalışmamız oldu Yani bir kere e, Avrupa bu konuda işte İngiltere, İsveç, İskoçya e, bu konuda çok çok e, ileride <Gülüyor> e, ülkeler. Dolayısıyla oralara e, hem yerinde ziyaretler yaptık. Oradaki oyun meselesini, oyun alanlarını e, inceledik. E, daha sonra uluslararası kaynaklar başta olmak üzere böyle bine yakın filan bir e, literatür taraması yaptık. Sonra farklı üniversitelerden, farklı uzmanlık alanlarından akademisyenlerle bir araya gelip atölye çalışmaları yaptık. Tüm bu e, çalışmaların sonunda da bir seçki e, ortaya çıktı ve bunu... ...okulların bahçelerini uygulanabilir hale getirdik. Ee, biraz teknik detayından da bahsedelim birazdan ama... E, ...dikkat ettiğimiz şey e, hareket e, içeren oyun alanları olmasıydı. <gülüyor> e, ve birazcık da modernize ettik. Çünkü e, şeye ihmal etmemek lazım diye düşünüyoruz. E, günümüz çocuklarının oyun, e, oynama davranışı da değişti. Yani şimdi bilgisayar başında e, oyun oynamayı da bilen bir e, çocuk var. Dolayısıyla mesela... Neden bilgisayar oyunlarından hoşlanıyor diye baktığımızda böyle hani level'lar vardır. Hani anıl evet. e, şey. daha bilir seviyeler böyle işte, bir level 1, level 2, level 3 evet. diye. E, mesela bunu seviyorlar biz tabii ki e, level koymadık oyunlarımıza ama şöyle şeyler yaptık. Mesela işte kolaylaştır, hareket kat, biraz daha hareket kat. Yani böyle oyunları biraz e, bu e, formatta düzenlemeye çalıştık. Her oyunun sonuna bir işte kazanım... E, Dizisi koyduk hı hı. işte hareket beceri kazanımları diye. 10 e, tane e, oyun alanı bunlar e, tasarlandı, e, yapıldı yani çizildi. E, çocuklara fikirlerini sorduk e, öğrencilere. E, oyun alanının içerisinde seksek de var. E, ama mesela işte pusula diye bir şey var ve işte ortasında bir dart var. E, aslında bir oyun alanında birden fazla oyun oynanacak şekilde... ...düzenlendi, aslında bu Çık dışarıya Oynayalım projesi en böyle başta belki kurmamın uygun olacağı bir cümle... ...Kokkol Hayat Artı Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla yürütülüyor, 2009'dan beri devam ediyor... 45 yıl e, 200 e, okulda şu anda oyun alanlarımız var. E, yani hı hı. geçen sene 26 il yüz'dü Bu sene 45 il 200 okula ulaştık. E, İstanbul'da da okullarımız var. Hı hı. Peki şey merak ediyorum. Okullardaki çocuklar bu oyun alanlarını hı. nasıl karşılıyorlar? Yani bir anda gidiyorsunuz sanırım çiziyorsunuz evet, evet. boyuyorsunuz okul bahçesine. Evet. Hadi bakalım oynayacağız. Evet. Ama işte hani oyunun kurallarını nasıl hı. anlatıyorsunuz? Ya işte bizim seksek değil bu. Bu çok farklı bir şey diyen yani çıkıyor bu filan? mu mesela? Ee, evet. Aslında... Çok da öyle olmuyor yani tabii ki bir sürpriz oluyor çünkü bu e, tam bir boya değil böyle termoplastik bir malzeme ve e, uygulanması kısa sürüyor. Örneğin işte hafta sonu girdik bir okula yapıldı. Pazartesi günü bahçelerinde görüyorlar ve rengarenk bir şey bu. Şunu fark ettik biz herhangi bir yönerge vermesek bile onlar zaten oynuyorlar. Yani bildikleri bir şey ve farklı oyunlar geliştiriyorlar üzerinde. Ama biz yine de bir rehber hazırladık. Aktif oyunlar rehberi diye. Son haline gelmiş olsaydı özellikle Anıl'a getirecektim ben bir tane. ...son revizesi yapıyor, sonra ulaştıracağım... Ee, ...aktif oyunlar rehberi... ...hem o oyun alanlarında oynayacak oyunları içeriyor... Hı hı. ...hem... E, ...okul içerisinde, sınıfta da... ...derslerde de... E, oynanabilecek oyunları... ...içeriyor ama daha çok hareketli oyun... Yani ...aktif oyun dediğimiz o... E, ...ama mesela şeyden bahsedebilirim... ...ben e, bu yıl böyle... ...mart-nisan'da bir... E, ...proje okullarına saha yaptık biz iki kişi... Hı hı. ...ekipten... E, Mesela gittiğimizde oradaki okulları ziyaret ettik proje okullarımızı. Şey gördüm yani e, bana oyunu anlatıyorlardı. Yani bizim çizdiğimiz oyun alanları üzerinden işte ya sen abla falan bir süre sonra artık bir arada bahçede... E, ...ben bunu buldum, ben şu oyunu buldum... ...seksek o ama yani onu başka hallere çevirmiş... Hı hı. ...bir alfabe oyun alanımız var mesela... ...işte kelime e, türetme vesaire gibi oyunlar oynanabiliyor... E, ...onun üzerine yeni oyunlar geliştirmişler... E, ...onları da topladık e, zaten... Hani ...bizim şu an dernekte öyle bir arşiv var... ...çocukların bulduğu oyunlar... ...çünkü böyle bir atölye düzenledik hı hı. orada... ...sen de bir oyun bul atölyesi diye... ...oradan hı. da bir sürü oyun çıktı... ...ve e, şeyi fark ettik aslında... Ee, hani Anıl'ın o derdine e, birazcık örtüşen bir şey olacak. E, evet çocuklar hareketsiz. Artık daha hı hı. Işte, e, bilgisayar başında vakit geçiyorlar. Belki geçiyor. onlar... Anıl bir kere daha derdini dillendirse ha, çok, güzel evet, çok daha güzel olur. Bilgisayar oyunlarının çıkmasıyla biraz daha sokak oyunlarında yani çocukların oynadığı sokak oyunları hı hı. azaldı. Yavaş yavaş e, işte çok oynanmamaya başladı. Son nesil hani bu büyükler, şu anda lise, üniversite olan, sokak, hı hı. sokakta oynayan son nesil gibi düşünüyorum ben. Hı hı. Konumuz bu. Senin Hayır, derdin, derdin de bu. De bu. Evet. <gülüyor> evet. Biraz o, o onda şey de var ya yani aslında mekansal sıkıntılar var. Hı hı. Yani mekan yok. Ee, bir yandan e, birazcık yayın öncesinde onu konuşmuştuk, ebeveynlerin böyle e, tutumları da bunda çok etkili, koruyucu tutumları, hı hı. E, mekansal sıkıntılar filan. Dolayısıyla e, aslında bir alan sunulduğunda çocuğun oynamayı tercih ettiğini gördük, yani oyun oynamayı tercih ettiğini gördük. E, Peki ben bir de şeyi merak ediyorum, e, şimdi sınıflarda oynanacak oyunlar falan, biz böyle hani ilkokulda, ortaokulda, sınıflarda öğretmen hep şeyi oynatırdı. Ya deve cücedir böyle hmm. hiç düzeni bozmadan hı hı yana hı kalkarsın hı hı. ya da e, gündüz gece elini sıranın üstüne evet. koyarsın ve kafanı eğer kaldırırsın. Anıl da kafa sallıyor siz de oynuyorsunuz <gülüyor> evet. Anıl. Biz de oynuyorduk. Hı hı. Hildi, Değil hildi, mi başka hildi, bir şey deve, oynanmaz cüce. sınıfta. Yani, evet. Köşe kapmaca oynatıyordu öğretmen bize ama sandalyesiz tabii biz. Aha, işte. Köşeden köşeye. Ama sınıfta mı? Evet sınıfta düzenli. Peki bunun dışında hani birazcık daha harekete yönlendiren oyunlar seçiyoruz. Adınız neler hani e, kapalı mekan oyunlarınız neler? Aslında birazcık da bunu merak ediyorum. Nasıl harekete yönlendiriyorsunuz kapalı ya, mekan oyunlarında? Aslında şu var yani dışarıda oynan herhangi bir oyun, içeride de Hı -hı. oynayabilirsin aslında. Ama ee, evdeyseniz e, <gülüyor> koltukların yeri bozulur, minderler bozulur. O <gülüyor> bir tabii sıkıntı var ufak yani, <gülüyor> ama. E, birazcık bunları kırıp kırmak gerekiyor Hı -hı. zaten yani öbür türlü e, dediğim gibi mesela çok e, sabit e, durup çok minimum hareketle de oynayabilirsin yani bu da bir e, hareket Hı -hı. tabii ki e, ama biz daha fazla hareket içeren bir e, kurguyla o oyunları düzenledik iç mekan Hı -hı. dış mekan hatta mesela iç dış mekan diye de var söylemedim öyle bir anda iç ve dış mekanda yani ikisi bir arada, bir arada e, oynanabilecek oyunlar da var mesela e, şöyle bir şey düşündük ee, ...bu rehberin de devamı gibi bir şey oldu. Mesela ebeveyn çocuk oyunları. Çünkü e, biz tüm e, projede de öyle. Çık dışarıya oynayanın projesinde de öyle. E, ve velileri dahil etmeyi hep istedik hı hı. ve yapmaya çalıştık. Çünkü okul dışı zaman e, daha Mesela velilerle, mesela çocuğun evde annesi babasıyla oynaması. Bir rol model durumu var tabii hı hı. biliyoruz ki. E, o yüzden biraz daha hani hem oyun hem fiziksel aktivite ev içerisinde yapılabilecek. işte anneyle babayla beraber oynanabilecek. E, onları da biraz e, düşündük. E, böyle. An Anıl? Evde anneyle babayla oyun oynamak sence nasıldır? Çok güzel bir duygu olabilir. <gülüyor> Ee, bu arada okullarda bazı yani çoğu yeterli oyun alanı yok. Bizim işte bu bizim okulumuz deprem nedeniyle şey yap, yapılmıştı güçlendirme. Hı hı. Ee, bu güçlendirmede biz 7 Kule İlköğretim 7 Kule Lisesi okuluna gitmiştik. Orada hani çocukların spor yapabileceği ya da top oynayabileceği hiçbir yer yoktu. Yani sıra olurken bile biz yetmiyorduk. Arka arkaya oluyorduk. Yani hı hı. 3 4 sınıf böyle arka arkaya oluyorduk. Çok geniş bir alan yoktu. Yani şey orada mi anlam, e, alan var ama alan başka amaçlarla mı kullanılıyor, mesela otopark Hayır. vesaire yoksa yani, şey mi, alan mı dar? Alan dar. Alan dar, yeterli. Ya biz bunu çok yaşadık Hı -hı. çünkü e, şimdi bu kadar çok okulu seçmek için, bir, yani 200 okul Hı -hı. seçilmiş Hı -hı. E, okullar, proje okulları ama e, bu okul seçimi için yaptığımız sahada Farklı farklı illerden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani okulların bahçeleri kiminin gerçekten ananın dediği gibi dar. Yani giriyorsun sadece bir tören alanı var hı hı. gerçekten. Kimi de böyle derya deniz bir bahçe ee, ama işte bir kısmı otopark olarak kullanılıyor vesaire. Ya da hakikaten bir kısmı böyle yeşil bir alan olarak değerlendirilmiş bir kısmına yine böyle oyun alanları işte tebeşirle falan çizilmiş öyle bahçeler de var. Ee, Dolayısıyla seçmekte zorlandık çünkü bu oyun alanları oldukça geniş yer kapladığı için. Ee, geniş böyle asfalt bir alana ihtiyacımız oluyor. Ee, ve de aslında biraz bu proje e, ilerledikçe şey de fark ettik. Yani otopark olarak kullanılmamaya başladı artık biraz e, okul bahçeleri. Öyle şeyler de oldu. Ee, yine e, projenin bir başka çıktısı var ama Anıl şimdi 6. sınıf olduğu için galiba onda o ders yok. Oyun ve fiziki etkinlik hı hı, diye yok. bir ders müfredata girdi. Ee, beden, iletim ve spor var galiba evet, aslında. Oyun ve Fiziki Etkinlik çok oyun ve fiziksel aktivite ekseninde yürüyen bir hı hı. ders. Ee, o yüzden şöyle bir şey oldu. Hani bir STK olarak tabii ki e, yaptığınız çalışmaların bir politikaya yansıması çok kıymetli. Hı hı. E, herhangi bir, e, her alan için geçerli bu. Ama hem bu işte otopark meselesi ama daha büyük bir e, çıktı da bu Oyun ve Fiziki Etkinlik dersi. Tüm bunların, ya yani bu çalışmaların e, bu tarz şeylere katkısı olduğunu görmek de bizim için... Ee, ...çok keyifli. Peki Anıl siz neler yapıyorsunuz spor dersinde... ...beden eğitimi dersinde mesela ben... ben de ...hani e, bizim öğretmenimiz... ...kahve içmeye giderdi. E, bizim de kolayımıza geldiği için biz ya sınıfta otururduk... ...ya bahçede otururduk ya da kendi kendimize... ...nadiren oyun üretmeye çalışırdık. Hani Ama siz ne yapıyorsunuz çok merak bizim, ediyorum ben, ben başımızda bunu. duruyor. sıra oluyor. İlk derste genelde... ...ya işte voleybol... Ya ...şey yapıyor. bazen takla attık diyor. İşte hı hı. derste ne işleyeceğine göre... Şey yapıyor. Ama ikinci derste zaten bırakıyor bizim ikinci derste. Hı hı. İkinci ders. iki, i̇ki ders, dersiniz evet, var. var. İkinci derste serbest bırakıyor. Ya basketbol ya da yakartop, futbol, voleybol. O şekilde oyunları oynuyoruz. Bu şekilde geçiyor bizim beden dersimiz. Oyunu oynuyorsunuz. O, evet, evet. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Merhaba, müzi müziğimizi dinledik. Şu anda devam ediyoruz. Yasemin Hanım'la birlikteyiz. Evet, Aktif Yasem Derneği'nden kendisi. Evet. Ee, bu çocuk oyunlarını yaparken, çık dışarıya oynayalım projesini yaparken... çocuk ...çocuğun oyun hakkına da değinmiş oluyoruz. Bununla ilgili başka şeyler yapıyor musunuz? Evet, şimdi önümüzde bir e, uluslararası oyun konferansı var. E, Şöyle aslında bu IPA diye bir e, kuruluş var. E, Uluslararası Oyun Derneği. E, çocuğun oyun hakkını... E, aslında şöyle, Uluslararası Oyun Derneği oyun hakkını e, temel bir insan hakkı olarak... E, ...korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yürütüyor hı hı. E, ve bu konuda çalışmalar yürüten diğer sivil toplum kuruluşlarını da akredi, akredite ediyor. Akredite e, ne demek peki? E, akredite, <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım diye. Şemsiye bir kuruluş gibi hı hı. yani diğer tüm e, bu ve benzeri çalışmaları yapan e, kuruluşları çatısı altında topluyor. Hı hı. Mesela biz e, Aktif Yaşam Derneği olarak IPA'in e, Türkiye'deki kurum temsilcisi olduk. Hı hı. Ee, ve bu e, misyonu Türkiye'de yapılacak ve ya da yapılacak olan e, çalışmalara e, taşımak üzere bir takım böyle e, Anladım. çalışmalara Hı -hı. başladık Hı -hı. öyle söyleyeyim. E, bunlardan en önemlisi Dünya Konferansı. E, çünkü IP 3 yılda bir, e, birçok ülkeden oyun konusunda uzmanlaşmış kişilerin de e, katılacağı... E, ...Uluslararası Oyun Konferansı'nı düzenliyor. Bunun 19.sü düzenlenecek 2014'te. Ee, biz dernek olarak onun... E, ...İstanbul'da... E, ...yapmaya hak kazandık. Bir başvurumuz olmuştu. E, ve 2014'te... ...bu e, konferansı yapacağız. Hatta... ...şöyle bir şey oldu. Biz o yüzden geçen hafta... ...değil ondan önceki hafta ilk... Bizi, e, anıl davet ettiğinde... ...katılamamıştık. Çünkü... E, ...bu konferansla ilgili İngiltere'deydik. Hatta orada... E, Söz Küçür'ün radyo programından bahsettik biz. Hı hı. Ee, Bizden bahsettiniz. E evet, yani. sizden. Evet. Bayağı <gülüyor> sizden bahsettik. An Anıl Anıl'dan falan bahsettik. Çünkü hani orada e e çalışmalar yapan e hı hı. bir yer var. E Çoçak daha sonra Söz Küçüğün Radyo Programı ile beraber Uluslararası Oyun Konferansı'nda bir şeyler yapacağız onlarla görüşüyoruz dedik. Sonra Söz Küçüğün Radyo Programı'na davet edildik dedik. Nasıl bir radyo programı filan dediler. İşte Söz Küçüğünü böyle İngilizce'ye çevirip işte söyleyince çok heyecanlandılar. Çünkü tamamen çocuklar hazırlıyorlar. Onlar sunuyorlar. Çocuk haklarını çocukların ağzından anlatıyorlar. Orada olacağız dedik. Onlar da işte ...belki hani konferans zamanında da böyle bir hani e, bir araya gelebiliriz e, hı hı. dediler. E, çünkü mevzu şey onları yapacağımız yani çocuğun oyun hakkını... E, ...Türkiye'de işte kamunun, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının... E, ...akademik camianın biraz e, gündemine taşımak. Yani e, konferansın sonunda tabii detaylarına şimdi e, çok girmeyeyim ama... ...nihai amacımız olacak yani... Çünkü Birleşmiş Milletlerin 30. maddesi oyunu düzenliyor ve bununla ilgili daha fazla çalışma yapılması. Çünkü şey hep söylüyorum yani STK olarak yaptığımız şey mevcut fırsatları dikkat çekmek. Hani bu da aslında onlardan bir tanesi evet. olacak sanırım. Bakalım ne olacak. Teşekkür ederiz o zaman bizden bahsettiğiniz için. Evet, Önceye gittim. <gülüyor> ee, sonrasında da konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Programımızın Bence, ufak ufak sonuna yaklaşıyoruz. Ee, son olarak ne söylemek istersiniz? Aktif Yaşam Derneği <gülüyor> adına, hayatı biraz daha aktifleştirmek <gülüyor> adına ya da ne önerilerde bulunmak istersiniz? Ee, böyle son... Cümleler çok şeydir ya böyle bağlayacaksın <gülüyor> ve hani sanki çok... Ya şu, e, Aktif yaşam Derneği şunu diyor aslında. Gündelik hayatınızda fiziksel olarak aktif olabilirsiniz. <gülüyor> yani bunun için e, yeni alanlar oluşturuyor. Mevcut fırsatlara dikkat çekiyor. Bulunduğunuz mekanda ev, iş yeri, okul e, herhangi bir alanda fiziksel aktivite fırsatlarını görün. E, değerlendirin. E, diyor aslında ve tüm hani o e, kurguyu birazcık o aktif yaşam tarzını yaygınlaştırmak için bir şeyler yapabiliriz hep birlikte. Programımızın sonuna geldik. <gülüyor> ee, biz haftaya tekrar burada olacağız. Yasemin Hanım'a çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok ve keyifliydi. Ve ki doğdun diyoruz kendisine. <gülüyor> <gülüyor> evet e, çünkü e, programa girmeden önce söylemişti. E, doğum günü sanırım bugün. Böyle çok laf arasında öğrendik ama <gülüyor> İyi ki doğdunuz Sanki o zaman. Sadece söyletiyormuşum gibi oldu hay Allah. Ama yani öyle, öyle olmadığını çıktı. biz biliyoruz. Tamam. Ama, evet. <gülüyor> evet, çok evet. teşekkür ederim ya. Mince çok yaşları sağ ediyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Benim için de doğum günü hediyesi bu arada. <gülüyor> evet çok teşekkürler. Anıl'a da çok teşekkür Hoşçakalın. ediyorum. Hoşçakalın. Söz Küçüğün